Metnini konuşmamızın evvelinde okumuş olduğunu hadis-i şerif, Ramazan Ahadis isimli hadis koleksiyonunun 175. sayfasında 10. hadis-i şeriftir. Oraya kadar kardeşlerimiz evvelki haftalarda Abdullah Hoca Efendi okumuşlar. Sizler de dinlemiş ben oradan itibaren devam ediyor. Hadis-i şeriflerin metnini merak eden kardeşlerim oralara ayrıca bakabilirler. Kaynaklarını merak eden olur, metnini ezberlemek isteyenler olur, başkalarına okumak isteyenler olur, onlara kaynak olsun diye sayfasını söylüyorum. Bu 175. sayfanın 10. Hadis-i şerifi oruçla ilgili Peygamber buyurdu lan ki İyaküm ve Yital. ha, oruçlarımızı iftar eden birbirimize, birbirine eklemek demek olan, yılan yapmayınız. Kim, kim neke tuhafdır, gelindi ki olan. Sen yapıyorsun, sen oruçları iftar etmeden, sahur yemeden. Bir Birisi işine dağılıyorsun diyor. Sen ''İnne kim nesnum fîdâni kim misli?'' bu konuda benim gibi değilsiniz. Ben sizlerden farklı bir külteyiz. ''İnni ebî tu yuf'emûnî rabbi ve yetkînî'' ''Benim Rabb'ım beni doyuruyor, kutsuzluğunu gideriyor. Manevi ücranlar islamlar ile ücranlarda bulunmuyor, Karnını da yürüyor, sıfırlığını da iz izah ediyor. Yediriyor, içiliyor. Rabbim sana yediriyor, içiliyor. Manevi bakımdan sivrisi konusu. Ne yediriyor, biz öyle Öyle yapmadık. Kardeşlerim, Peygamber sayın, Allah'ın aleyhi ve sellemler, Peygamber Efendimiz'in meslekleri bütün Enbiyâ hazerâsı, bütün Peygamberler, Peygamber Efendimiz'i ümmet etmişlerdir. Öyle bir Peygamber girecek, en ümmetiz, bizden gelmiş bana tabi olanlardan birini ona edince, ona ittiva etsin diye bütün Peygamberler, Peygamber Efendimiz'den bahsetmişler. Musa Aleyhisselam bahsetmişler. İsa Aleyhisselam bahsettik. Peygamber Efendimiz İbrahim Aleyhisselam'ın bu duasıdır. Ben diyor İbrahim babam, dedem İbrahim'in duası yapıyor. İsa Aleyhisselam'ın ömrü boyu gezerken konuştuğu, vaat ettiği yerlerde söylediği Peygamber Efendimiz'in geleceğidir. Ben vazifelerimi tam tamamlayamayacağım, tamamlayamadım. Benden sonra Efendimiz'in Ahmet isminde bir peygamber geleceği diye Peygamber Efendimiz'in genişini gösterebiliriz. Demek ki Peygamber Efendimiz'in medifedicileri aynı zamanda öteki peygamberlerdir. Ondan sonra Sahabi i Ondan sonra evliyay-i kiramdır. Ondan sonra, sonra mümini-i kiramdır. Hepsi, herkes şey Peygamber Efendimiz'in aşıkıdır, hayranıdır, meddahıdır dediği çaredir. Çünkü Allahu Teala Hazretleri onu müstesna bir insan olarak yaratmış ve müstesna bir makama da çıkartacaktır. Makamı bakmış ki ondan başkasına hiçbir şekilde mesleği olmamış bir makamdır. Ona verilecek. Seyyidler efendim her şey farklıydı. Konuşması güzel, yüzü güzel, sözü güzel, hadisi güzeldi, mehni güzeldi, cesareti güzeldi, sabrı güzeldi, her şeyi güzeldi, komşuluğu güzeldi, vefası güzeldi, sohbeti güzeldi, men veâtu sedih eden âdâhı ve men bu marif eden tekarttadır. İlk gören Efendimizin heybeti karşısında sarsılıp onun heybetinden elginin hey ne yapacağını şartıyordu, bitiremeye başlardı. Onu tanıyan, onun meclisinde bulunan muhakkak olan sevgi ile bağlanırdı ve onun mislimi görmedik. Onu önce gördüğümüz insanlar. tanıdıktan sonra gördüğümüz insanlar arasında onun ismini görmekten, sarsız bir kimse diye kendisini bariyanik açık olurlardı. Sevgipleri hakkında bir son derece güçlü kuvvetli insandı. Başkalarının kıramadığı kendin kıralsa açtı. Bir mutlak kırıktı. Son derece sabırlı bir insandı. Binlerce açık duruyordu. Oruç tutardı, akşam ısrar etmezdi, tahus yapmazdı. Belki haneyi saadetinde cömertliğimden dolayı, ikramından dolayı yiyecek bir şey bulunmazsa o oruca devam ederdi. Eve geldiği zaman evde bir şey var mı yiyecek diye sorarlar. Yok ya abim sorarak derlerse ben de zaten oruca niyetlenmekteydim içimde hadi orucu tutuvereyim derdi. Akşam sabah sahur yelenir. O dün gene tutuverirdi. Belki burada kısa kış günlerinde orucu bir kere daha yemek yemeden bir gün daha uzatmanın ne olduğunu kardeşlerim iyi anlayamam. Ama anla. Sığdı Arabistan'a gitseler orada 50-50 el, derece altında kalsalar her taraflardan her kışkırsa içleri erirse efendim ağızları kurusa damakları çatlarsa o zaman orucun ne olduğunu insanı nasıl halsiz bıraktığını anlarlar. O zaman bu böyle pek pek oyun tutmanın ne kadar zor bir iş olduğunu anlattı. Peygamber Efendimiz'in orucu emrettiği zaman sahabe-i kiramlar bir kısma daygınlıklar bildirdi. Peygamber Efendimiz onlara kesahharu feynetis sahuri bereket sahura kalkın, sahurda yemek yiyin çünkü onda bereket vardır diye tavsiyede bulunmuştur. Kendisi sahurun hayır olduğunu, sünnet olduğunu, bereket olduğunu söylemekle beraber sahur yemeden orucu iftar etmeden ertesi günün orucuna bağladığı olur. İşte onu söylemişler. Orucu birbirine kesinlikle bağlamayın, gidip tuttuğunuz orucu iftar is etmeden gene niye dedik, ertesi günün orucuna bağlamayın demiş. Ama sen yapıyorsun, orucu bağlıyorsun ya Resulallah demişler. Siz benim gibi değilsiniz, beni Rabbim giyiliyor, içiriyor. Her zaman diye. Rabbim'in allah Teala Hazretlerinin kendisine ikramı, ihsanı olduğunu belirtmiştir. Reqlefu binel ameli ma tüfi kul Başka bir rivayette Reqlefu binel ameli ma tüfi kul İbadetlerden, talih amellerden üç ve dinlilerinin yükü altına izleyelim buyurmuş Peygamber Efendimiz. Fakat getirmez ibadetlerle yordun, bitkin, düşüp de, efendim, güç duruma gelmemesini ümmetine emretmiştir. Bunu da belki zor zor ibadetlerini yapan Şimdiki zamanı Müslümanları kolay anlayamazlar ama, ben şahsen kendi hayatımda da gördüm ki, insanlar ibadetin zevkine vardı mı, zevkinin içine yerleşti mi, Namazı doyamaz, teslihe doyamaz, Kur'an-ı Kerim'e doyamaz, ibadete doyamaz. O zaman o doyamamaktan dolayı, sevgilen dolayı, ibadet hakkından, muhabbetinden dolayı çok ibadet etmeye baktılar. Bakarsınız gizlilecek namazdılar, çok oruç da, çok teslih çeker filan. Ama yolculuk hali vardır, hastalık hali vardır, ihtiyarlık hali vardır, sefer hali vardır, savaş hali vardır. Her âli, dünyanın aynı kalmaz. O bakımdan Peygamber Efendimiz, her zaman yapılabilecek ameli tavsiye buyurmuştur. Yani, parlayıp sönen, zikraksız bir dirisi değil, istikrarlı, devamlı bir yaşayışı. Daima tavsiye etmiştir Müslümanlara. Sizler de bizler de öyle olmalıyız. Yani, böyle fırtınalardan tartılmayan, Safa sağlan, doğru içindiren dikkatler yapmayan, sosdoğru yürüyen, dengeyi, özgürlü, sade, safi, temin Müslümanlar olmalıyız. Böyle aşırı gidenler çabuk yollur. Çok koşturanlar kendinden yorulur. Yorulduğu zaman küfür getirir, bıkkınlık getirir ibadetten. Efendim o zaman helal olur. Helal olur. Mal olur o zaman. Onun için ibadetleri ölçülü ölçülü yapmak lazım. Yavaş yavaş yapmak lazım. Tatlı tatlı yapmak lazım. Efendim, fazla zorlamadan yapmak lazım. Bu dinimizde önemli bir ölçüdür. Açırı gitmemek önemli bir kavgiyedir. İbadette aşırı gitmemek lazım. Açırı ibadet etmemek, ölçülü ibadet etmemek Dünlerimizin sünnet üseneyeye uygun olan tazkiyetinin bu olduğunu bilmiyor. Efendim, sanıyor ki Müslüman olunca insan çok zararlara uyacak. Aman bu kadar Müslüman olma diyorlar. Yani tazkiyet ücretlerden. Aman bu kadar soku olma. Aman bu kadar Müslüman olma. Meraklanmayın. Biz İslam'ı Peygamber Efendimiz'den öğrendiğiniz bir tekste biz aşırılığa gitmeyiz. Hiç sizin endişe ettiğiniz durumlar dilde olmalı. Cahillerde olur belki. Cahil insanlar düğünü bilmeyen insanlar dindarlık yapıyorlarken, derken aşırı hareketler yapabilirler. Görüyoruz. Müslümanlığı büyüyor. Mimler haberi yok, düşenler haberi yok. Dudağa boyalı, yanağa boyalı, başına bir şipo dörtmüş, saçları önden görüyor. Herkesi evet, var ama bilgisi yok, belli. İnsanların çoğu o durumda. Onlar bir tut dersen yutarlar. Yakalır boğarlar. Efendim kaldırır dersem kırarlar. Aşırı yaparlar. Ama bizim bizim yolumuz esnifilmet ve cemaat içinde bizim kendi yolumuz elhamdülillah bizim büyüklerimizden aldığımız yol denge yoludur. Şeriatın ölçüsüne uyma yoludur. Sade Müslümanlık yoludur. Tabii hayat kırma yoludur. Aşırılıklardan, dengesizliklerden, ifrattan ve kesikten uzak, Orta sızgıda dengeli, istikrarlı, basur, herhangi, düşünceli, akıllı, mantıklı, işin her yönüne, işle ilgili her kimsenin durumunu nazar dikkate alan bir ürünün sahibi. <gülüyor> Nitekim Ebu Serda anh, çok ibadete düşmüş, çok oruç tutma, çok ibadet etme, geceleri çok namaz kılma, Uyku uyumamaya başlamış, Peygamber Efendimiz'in olan havciyesi diyor ki, kendi üzerinde Rabbanın hakkı var, ailenin hakkı var. Hatta kendi vücudunun bedelinin hakkı var senin üzerinde. Her hak sahibine hakkı var. Her hak sahibine onun hakkını ver. Bedenin hakkı iftirad etmektir. O halde size iftirad zamanı gelince ona iftirad etmektir. Zamanı gelince, Kıdarsını vermekti. Kıdarsını kesme. Aşırı tercihlerle temeli dayı düşürmez. Veyahut tersine sigarayı, şunu yemiş, bunu yemiş, gibi zararlı maddelerle sıhhatini helak etme. Şimdi, böyle üzülüyorum ki, akıl ortada, mantık ortada, hadisi serifler ortada, dininin din tavsiyeleri ortada, millet sigarayı dinin bir direği gibi Sanki rücağın bir direğinin içtiği bir daha halde bağlandıktan sonra Tidara içmeye baktığında yani, adamlar var diye duyuyorsunuz şu anında. Yani bu düğünün, en eserli. Tidara içmediği halde tren terörlüğe bağlandıktan sonra Tidara içmeye baktığında adamlar var Efendim yani, sigara sürpriz geldiği zaman o zaman sürekli bağlara baksan hepsi haram, haram, haram, haram demişler. Dört metrede haram demiş. Sonradan efendim en aşağısı mekruf. E, mekruf için şey de yapmaması Adam normal ölçülerle sigara içmezken gitmiş Doğu Anadolu'dan bir şey efendiye imtisat etmiş Şey şeyhin içiyor diye sigara ikna bakar. Ondan böylece. Yani, mantık, akıl, il. Bir nefesini efendim ölçü buna karşı çıkıyor. Öyle şey olmaması lazım. Ve hasta zararlı olduğun gün gibi artikten nefesi çirkin kokutuyor, insanın uykusunu kaçırıyor, efendim kansere sebep oluyor, damarlarına tıklıyor, kalbimi yoruyor Doktorların bir sürü itirazları var. Bakıyorum herkesin ağzına tutuyor. Otobüslere bilemez olduk normal, umumi vasıfalara bilemez olduk. Kapalı yerde içilmesin. çıkarıyorlar, diyorlar içten. Yakıyorlar, içmiyorlar. Yani, yanlışlık, hatalı işlem. Hele hele cindarlarda oluyor. Daha da komik oluyor, daha da garip oluyor. Allah, akıl senin insanın. akıl senin, rengi senin, mantık. Bizim günümüz o. Ölçü. Birisi katmış bir şeyler iddia edmiş bütün erdiyaya emri evli kazanıyorlar. Öyle yalancının birisi Çok net olarak yalancı olduğunu söyleyebilirim. Öyle yükseklerden düşüyorlar ki ayakları yerlere değil mi? Havalarla bulutların üstünde geçiyorlar. Palavalar olduktan sonra çok iyi oluyor. İyi Müslüman olmak için bulutların üstünde gezme yerleşim yok kardeşim. İyi Müslüman olmak için Peygamber mekanlarınızın yolundan gitme Size bir seniyetle uyma onun en retki kaderini yapma, fazlasını yapmamak gerek var. Sahabeden bir tanesi çok hoşuma gidiyor. Yemnişek orijinsin, vallahi tutman dedi. Yani tabanın otuzduncu günü, acaba Ramazan'ın biri olabilir mi? Falan Yemnişek deniliyor ona. Vallahi tutman demiş, eski ümmetler, eski ümmetler günlerden böyle iddiyatlar, onu katarak, bunu katarak yorumdan çıkarttılar. Ben özüne neyse ondan ayrılmam gerek. Budur güzel olan Osmanlı. Yani dengeli, mantıklı, ilmi, akılcı mantıka, başka şiddet içermeliye, fıkha uygun uygun diyor. Tokra ters olan yol yol değildir. Evet. Kit ve vektörünle amel matematik onu amelleme. Fakat şekilde bir bir zararı girişin fazla yüklenmeyin. çünkü Fazlar hafiftir, farzların üstüne ve hafif hafif yapabildiğin kadarını yaparsın böyle aşklılığı bir böyle şeye dönüm yok mübalağalı harekete dönüm çünkü hayatın her şeyi ibadettir, uyku ibadettir, yemek ibadettir, efendim aile hayatı ibadettir, iş hayatı ibadetidir kim için bunlarda hep dinleci senin gözeten, dinin emirlerini gözeten, onlara göre hareket etmek yer insan için. Niyetli İslam'ı tam yaşamak olan insan için, hatta ailesinin hanımının ağzına tutuverdiği bir lokma bile tadakat ediyor. Sevgililer. Evet filan yetişir diye ince 200 şeyler yüz yüz O kadar çok sevabı İnsan. Efendim İslam'ın bu güzel tarafını görmeli, İslam'ı kendi öz çizgileri içinde safi haliyle yaşamalı. Bir şeyler ekleyip, güzel yatıyorum derken derbat etme kuşa döndürme Hani kutrada neyle ney edelim, bir yakalamış da valla anlayacağını, senin kadar uzun demiş, basmış bıçağın, kesmiş kazasının ucudur, çok uzun oldu. Bacakların da uzun demiş, çak orasını kesmiş, Ha şimdi kuşa döndür demiş ve burası dışa döndürmek derler. Yani orası uzun, burası matatma, şurasını topar, burasını kes. Dini böyle yapmamak lazım. Dini neyse kendi sürgüsü içinde, kendi örgüleri içinde hizmetleri anlayıp, zevkine varıp dini öyle yapmak <gülüyor> lazım. Bir düşünmesi teminyeye uygun hareket etmek, efendim, mincenize böyle kendi kafasından, sevginden iş şey yapmaktan daha zevnlidir, daha zevnlidir. Fıkhın bir emrine uymak. Bakın bizim Hanefi Mesnedi'de Umamımız diyor ki Sefer'de namazı iki lefet kılmak azimettir diyor. Yani öyle yapmak lazım. Çünkü Allah o ikramı yapmışsa öyle yapmak lazım. Müsaade değildir, ruhsat değildir, azimet diyor. Onu zevkine vara vara iki lefet kılıyor. Yoksa öbür tarafta 50 rekaç kılan, 100 rekaç kılan, 500 rekaç kılan, 1 rekaç kılan ama burada Rabb'imin elini 4'ü 2 kılmak olduğu için 2 kıracağım diyor. Ne güzel. Söz dinlemek ne güzeldi. Onun 2 rekaç kılması ne kadar güzel, ne kadar sağlam bir mantıklı. Allah'ın ikramını zelt etmek daha iyi ikramını alıp da zelt duymak, zelt duymak da dahil. Yeminimiz bu. Yeminimizin bu. bu mantarı anlayamayan bizi hiç anlayamaz. Bizim hareketlerimizi hiç anlayamaz. Müslüman'ı hiç tanıyamaz. Bizim halimiz böyledir. Allah bizi o nurlu, deriyatı pırıl pırıl, sağlam mantığından, fıksız, o cadde-i kublasından zanları, hayalleri, zehimlerin olduğu karanlık taraflara düşürmek. O cadde-i kublasından İlla İlyaküm ve Kessreddin Halid. Ciddeyni, e'innehu yüntifu, sünnâ, sünnâ, yemhâk. 11. hadis-i şerife geldik, sayfadaki. Efendimiz bu konu, bu hadis-i şerifinde alışverişte yemin etmenin doğru olmadığını bize bildiriyoruz. İyâkın, aman ha, sakın ha yapmayın manasına gelen bir elattır. Bir tabirdir anlatıcada, sakın yapmayın. Ben halinde bil değili alışverişte yemin yapmayın. Vallaha da idare etmez. Vallaha da gelmeyesin daha fazla. Billahi ben bunu daha sabiye aldım. Olmaz bilmem. Yemin etme. Yemin etme o sevgenlerimizi alışverişte yemin etmekten sakınlı diyor. İzahı şöyle: fe innahu çünkü yemin etmek alışverişte yün tipi. İnsana yenilerini sağlar ama alıp atarsın. Yemin edince karşımdaki yenilerin tek öyleyse, malum öyle al parayı, ver, alır, alır. Yalan yere yenilersin. Olsun. Ne oldu? Biraz fazla para kazandı. Biraz belire nafaka etmedi. Nafaka temin etti o üyemiz ama sonra hepsi yeniler gitsin. Siler gitsin. Sonradan mahveder. Onun için ticarette dengeli, ölçülü, sakin, sevimli, sürültü olmak lazım ve yeniden kaçırmak lazım. Yeminini başka konularda da çok etmemek lazım. Kesin bilmediği konuda yemin etmeme bir insan çünkü haklıysa yanlışsa çok silahı direr. Bu alışverişte yenine hiç bir yoktur. Çok güzel alışverişten sevdiğim kardeşler vardır. Gayet sakin, müşteriyi karşınarlar. Gayet ölçülü cevaplar verirler. Alırsa alır. Kendisi Allah kendisi bilir. Allah'ın İnsana vereceği kazanç denilir. Nasibinde yazılmış olan, olan gelir bu zaman. Üsteler çekmek etmemek lazım. Rızk için çekme elem denir büyüklerimiz. Elem çekmeyi denilmiyorsanız o da nasibi olacak. Nasib düke, yusui düke. Senin nasibi sana gelip ithala gider. İtilahı attığı zaman tüm hedefin ortasına vurduğu gibi senin nasibin de sana gelir. Boşuma giden bir hadislerim okudum bitenlerde. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, ''İnsan ırkından kaçsa, ölümden kaçar gibi, gene gelir onu bulur. Ölümden nereye kaçacak? Hazır Ayla saklanacak bir yer var mı? Kaçacak bir yer var mı? Vakti geldi mi gelir, ver bakalım canını emanet eder, alır. Yani nasıl ölümden kaçılmıyorsa. Rıcıktan insan firav etse, eyvah benim karşıdan benim rıcık geliyor, Allah atmadık, hadi, nereye kaçarsan kaçar, o rıcık gelir, seni bulur, gel. E madem bu bizi bulur, şu hâle bizim yalana, dolana, yemine, parama, satmamıza ne bizim var? Nasıl olsa gelecek. Nasıl olsa gelecek şey için zülahı ne diyebiliriz, geliyoruz. Şeytan kandırıyor da ondan. İçimizde nefis var da anda. Bu şeytan çok aldatıyor insan. Şeyleri okudum. Eski ümmetlerden birisinde bir ibadet eden kıyıs'a varmış. İbadet ediyor diye de darın başına çekilmiş. Erha, efendim, bu adam mübarek adam diye, duası makhul dir diye buna bir cariye getirmişler. Efendim, oku bırak, hasta bu fren diye. İlk önce de okuman demiş, yok oku demişler, oku demişler. Fürenler de okumuş ama ondan sonra güvenmişler. Ondan sonra onu öldürmemişti. Ondan sonra e, öldürüldüğü anlatılmış. Ondan sonra şeytan gelmiş başına demiş ki, ''Bana seyret seni kurtarıyız.'' <gülüyor> Kendisine de söyleyip demişti. Kitaptaki alim diyor ki, ''Şu şeytanın kademe kademe dinlelerine bak ki, bir türlü günahı yattırıyor. Ondan sonra o günahdan sıyırmak için bir başka bir günah yattırpıyor. Ondan sonra onun neticesinden, Dijesinden kurtulsun diye bana sende et diyor. Sonunda şeytanak şeyte etme durumuna düşüyor. Bir hasta mirvin kardeşlerim, bir hasta abis kardeşlerim, bu fıkradan ibret alıyorlar ki şeytan kademe kademe insanı birden döndürmez ama yavaş yavaş ne materye gidiyor, bilinç görsünden. Yani şeytan doğrudan böyle gelse bir abis kimseye bana sende etse. Halimallar terlikle kovalar, sopayla kovalar, seyfe etmez seytana ama döndürüp dolaştırıp hain, profesyonel, ta Hazret-i Âlem atanın zamanından beri insanları aldatmakta tecrübe katan mesleği o. Profesör buyurdu. Aldatmaca profesörü olduğu için çok dikkat etmemiz lazım. Çok çok dikkat etmeliyiz. Allah cümledi bir tırt söyler cümlemizi nette uydurtmasın, cümlemizi şeytanın çevrinden korusun, cümlemizi cümle şerlerden, kötülüklerden hırt eyleyip dünya ve ayrıntının cümle hayırlarına erdeyip. Demek ki küçük bir menfaat sağlamak için insan böyle aldatıcı bir şey yaptı, geliri arsa, yalan yere yemin etti, tatışı sağladı ama ondan sonra mahvolur. O halde bizden öyle yapmayalım, sözümüz doğru olsun, alışverişimiz doğru olsun, efendim, menfaat karşılığında bilgimizi satmayalım. Sonuncu Hadis-i Şerif, Tayvan'ın sonuncusu hadis de arkada devam edeceğiz. Çünkü üç tane Hadis-i Şerif az bir akşam. Ama bu üçüncü Hadis-i Şerif biraz uzunca hepinde bilgiler var içinde. O kıyametin gelmesi mecburen inyakır ve in zannet ve inzannet ettiğimiz hadisleri, veya kahseti, veya tecriti, veya tenafeti, veya kederi, veya tedavi, ve külü ibadetlerini isvanat, veya kahseti, veya yakbubu, rujlu, ala hatta Sevdan'dan, Fatıh Allah'a Allah aleyhisselam Efendimiz Hazretleri bu hadisin şerifte buyurdular ki: İyia ki zann edin. Sakın ha şu irdan yapmayın, zanda düşmeyin. Tahminime göre şu şöyle, öyle sanıyorum ki şu şöyle gibi zan ile, bakalım hareket etmeyin. Se inaz zann ile ekledir hadis. Çünkü zann etmek, kabmak, tahmin etmek galiba söyle demek en yalan sözüdür. Sözlerin en yalanıdır. Bir söz söylüyorsun ama temeli yok. Galiba öyle, bana kalırsa öyle. Öyle sanıyor. Hiç sanma. Sanma sen işinde salsın, hiç dışarıya şey yapma. Deliğinin katı ise konuş, deliğinin katı değilse konuşma. Hatta, iyidir Osman, deliğinin katı olduğu zaman bile başkalarının kusurlarını gene örter. Kaldı ki, Zan ile, tabii o kötü. Ne malum? Kim bilir ne niyetle şey yaptı? ki. O bakımdan zandan zan diyor Peygamber Efendimiz. Kur'an-ı Kerim'de mi tabii? Bu konuda ayırt edilene bak. İnne ba da zan ve isbu ve lan teziz kistir diye. Kur'an-ı Kerim'de de zan ne? Su zan diyoruz buna. Yasaklanmıştır. Bakın tahminle, içimizden öyle geldi diye. Öyle başkaları hakkında, tur izahında bulunmayın. Çünkü bu en yalan sözü. En yalan sözü. Bir söz söylüyorsun, yalandır. Ferak-ı <gülüyor> hassesi, haber araştırmayın. ''Şu nasılmış şey acaba? buna nasılmış şey acaba?'' diye hislerinizi, hasselerinizi harekete geçirerek etraftan haber toplama, bilgi toplama, merak ver her şeyin, silini, askerini karıştırma işini yapmayın. Veracce eti, cansaklı yapmayın, kulak başı, göz beyapı, ama işte şu alanda bir şey dönüyor, bir bakalım, dikkatli bakalım. Çok mühim, filan diye böyle, yedi bodum malzemesi, beş şey malzemesi, böyle cansaklı yapmayın, işlerin dibine astarını karıştırmayın. Veracce eti, beş beş mühim diye bir de karşı, tutmazmayın. Yani hayır öyle değil, hayır böyle filan diye tutmak ve çekisme ve nefsani hareketlerle kalbiye kazi, gelip, çatışma durumuna gelmeyin. وَلَا <gülüyor> تَبَادُواۜ Birbirimize buğz etmeyin, buğz ve adalet etmeyin. وَلَا <gülüyor> تَدَادَرُواۜ Birbirimize sütterilmeyin. وَكُولُواۜ İbadallâhî ihvânâ, Ey Allah'ın kulları, birbirimize hâlet edin. Bunların hepsi bize emirdir. Peygamber Efendimiz'in emridir, Efendim tavsiye edilir. Neler yapmayacak mısır? Bir, suizan yapmayacak. İki, haber arasınıza. Böyle iki kişi arasında, böyle bir şeyler arasında böyle merak sahipatıyla. Üç, cansıflama. Böyle e, casusluk yapmayacak. Dört, nefislerini sabarıp birbirimizle çatışmaya çekişmeye girmeyecek. Beş, birbirinde kim ve buğuz ve adalet, yapmayacağız. Altı, birbiriyle sık görmeyeceğiz. Sarıdığı zaman sırtın döner, o tarafa döner, o tarafa döner, birbiriyle görüşmesek dargınlık yapacağız. Mukadidinde nasıl olacağız? Kardeşler olacağız. Ey Allah'ın kulları, Allah size nasıl Kur'an'ı görse emretmiştir, inneme-i mu'minine ıslatın diye bitirmiştir çiz önce kardeşler olun diyor. Bir kişinin astarını araştırmayın, bazı arası bilmesi değil lazıkeniz değilse de. böyle insanlar arasındaki ince ince şeyleri karıştırmayın, haberleri araştırmayın, imini astarını kucaklamayın, casusluk yapmayın efendim, tecrübsüz göstermeyin efendim. Karşımızda neticelerimiz kabarıp birbiriyle de çatışmayın, yani tamam tamam diğerin kabuğunu yapıştırın efendim ve darınlık yapmayın, barışçıl olun. Bunlar mukabil tavsiyeler, bunlar oluyor, kabul ediyor. Vela tahassediyor, birbirinizle hasat etmeyin. Allah ona şu kadar mal vermiş, şöyle zengin oldu, bayıda ev de aldı, <gülüyor> araba da aldı, işi de genişledi, bilen. Haset etsek yok. E Allah veriyor, sana da diyor. Allah ona daha çok değerlendiriyor. Haset nasıl bir duygudur? Karşısındakinin, elindeki nimetin ondan gitmesini istemek. Ya şu adamın çok imkanları var. Bir bir şey oluyorsa adama sevindir. Oh be, rahatladım. Hele hele, biraz basın bir felaket geldi. gibi nimetin yükselmesini istemektir haset duygusu. Yoksa, ama ne kadar güzel, benim de olsa filan diye temenni etmek, ona gıpta derler, o yani normal bir şey söylüyor. Karşısındakiler nimeti elden gitsin diye istiyorsa ona haset derler. Adam mesela bir mevkiye geçmiş, güzel güzel kalışıyor. Ondan sonra o mevkiden azledilmiş, ayırılmış, ayrılmış oh, bu sevinmiyor, iyi ki gitsin. Neden? Haset ediyor da o zaman karnının ağrı, ağrısı varmış demekti. O gidince rahatsız edin. Peki niye böyle yapıyorsun? Haset ediyorsun. Haset iyi bir duygu değildir. İnsanın amellerini siler, götürür, başka şeylerden kazandığı sevaplar da yok eder. Bunların hepsi önemli konulardır. Haset etmeyi öğreneceğiz. Başkasının dinimete nail olması üzerine teminleyip içimize duygu edeceğiz. Kıskanmamayı öğreneceğiz. Çocuklarımıza da öğreteceğiz. Küçükten oluyor bu huyla. Çocuğun birisine bir kalem alıyorsun, öteki öbür tarafta ter ter tepiniyor. Ona mavi alıyorsun, ona sarı alıyorsun, ötekisine kırmızı alıyorsun, yoktan mavi isterim diyor, illa ötekisini istiyor. Yani haket duygusu tabii insanın yer alanı için olan bir şey olduğundan, çocukta görüyorsun. Gördüğün zaman onu orada terbiye etmeli, o duygunun genişlikte ejderha olmasını engellemeli. Küçük bir kolugan gibiyken ezmeli, böyle haset etmemeyi öğretmeliyiz çocuklarında. Hadi al bunu sen ver filan diyerek böyle nasıl olacaksa yavaş yavaş ilgilenince çalışarak her hele kardeşler arasında haset olmamasını sağlamak lazım. Biz de birbirlerle birbirimizin kardeşi olduğumuz için birbirimizin zenginliğine, mevcut sahibi olmamıza, makam sahibi olmamıza, başarı kazanmamıza kıskançlık duymamalıyız. Allah daha çok versin diyebilmeliyiz. Böyle dediğimiz zaman olduk lütfen Bunu şey yapalım, başka Müslümanların iyiliğini istemeyi kendimize alıştıralım. Aksi tahtirde, kıldığımız namazlardan, tuttuğumuz oluklardan, verdiğimiz sadakalardan, harçlardan, ömrelerden, kazandığımız sevaplar bileğinde haset اِنَّ الْحَدَثَةِ يَتُرُوا الْحَسَنَاتِ اَمَا تَتُرُوا الْنَامُ الْحَبَامِ Ateşin odunu kül ettiği gibi, haset de insanın amellerini, sevaplarını kül ile yok eder, götürür. Onun için haset etmeyeceğiz. Birbirimizi seveceğiz. Bu sevgiyi sağlamamız lazım. Bu sevginin ana, ana, efendim kaynaklarından birisi dinimizdir, tasavvurdur. Bu tasavvut, bu dervişlik, görenlerin dediği gibi böyle oyunu bükük, gönlü efendim yaşlı duygulu, hassas, yardımsever insanlar olmak. Bu sevgiyi eder. Birbirimize selam verdik mi, hediyeler verdik mi, hizmet ettik mi? Sevgi hazı olur. Eğer içinizde birisine karşı ters duygular varsa, ona hediyelerin, ona hizmet edin, o duygular, o duygular şey yapar. Yavaş yavaş otomatik olarak idare olur muhtemelen kardeşlerim. Mekanik çaresi odur bu işin. Tabii böyle bu hadisi şeriflerin her birisi biraz ilet gibi tesir ediyor. Münakaşa etmek iyidir. Peygamber Efendimiz haklı olduğu zaman bile münakaçayı terk edebilen kimseye Cennet'in avlusunda bir köşkü garanti ediyorum diyor Peygamber Yani ben sözümde haklıyım ama arkadaşım iade ediyor peki peki bir köşü veriyor. Haklı isten yani münakaçayı terk edene Cennet bir köşk var ediyor Peygamber Efendimiz'e. Cennet'in avlusunda avlusunun ortasında bir köşk var diyor. İşte bu gibi duygulara sahip olabilmeliyiz. O bana yaptı, ben de ona yapayım demek. Bu normal bir şey de, Müslümanın işi kötülük yapara iyilik yapmaktır. Onun için kardeşlik süzgüsü geliştirelim aramızda, haset etmeyelim, birbirimize iyilik edelim, çekişmeyelim, çatışmayalım. Vela yaksudu, yaksudu, yaksudu, vecudu, alâ fetheti eti. Adam, Müslüman kardeşinin talip olduğu bir kıza o onunla evlenir işi bitirince veya evlenmekten bazı ve terk edinceye kadar talif olmalı diyor. Bu da çok olur. Bir kızın efendim hele kıymetli bir hanımefendi olarak yetişmişse en çok isteklileri olur. Birisi ister daha onun cevabı bir şey yapmadan öteki de gider çocuklar. Ötekisi de ister. onu yasaklıyor Peygamber'e bunu. Kardeşinizin talip olduğunuzda siz talip olmayın. İşi bitirsin. Bakalım ne cevap alacak? Evet mi diyecek karşı taraf? Hayır mı diyecek? Hayır derse, geçen gün birisi geldi bana, hocam diyor, birisiyle konuşuyorduk. Dört senedir. Sonra diyor, yani evlenmeyi düşünüyorduk diyor. Sonra o gitti birisiyle nişanlandı diyor. Şimdi ben ne yapayım, dedim ki iş bitmiş. Allah'a dua et, Allah sana hayır dedi ki sen takip et. Yani onunla, o git onun nişanını bozup onu tekrar al. Ne diyecek? onun bekliyor, yoksa beddua et, benini istiyor. Hocam ayrılsın, şunlar da bana gelsin diye. Ne, ne düşünüyoruz da dedim, bitmiş ol, onu unut artık. Ama diyor, o bana söz vermişti, 4 senedir, böyle bir, böyle geçmiş olan yani. Ne yapalım, yani. Hayatta böyle şeyler olur. Sen kendi başına bir tarafa bakarsın dedim. İş böyle yani olacak. 400, işte 176 sayfaya geçtik. Orada birinci hadisleri Peygamber Allah ﷺ buyuruyor ki. اِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى الْنِسَةِ خِيلَ اَفَرَأَيْتَ الْحَمْدَ هَلَا الْحَمْضُ الْمَوْتُ الْحَمْضُ الْتَوْتُ Bu hadis-i şerif de kadınların yanına erkeklerin hikmetli, beraber bulunması meselesiyle ilgili Peygamber Kadab'a aleyhi ve hazretleri buyurmuş ki sakın ha kadınların yanına Girmeyin, bundan sakının, korunun, çekinin, kadınlarla beraber bir yerde bulunmak. Tabi erkekler kadınların yanına gitmediği gibi, kadınlar da erkeklerin arasında gitmemeli. İşin normal şekli bu. Demişler ki, Ya Resulallah, peki erkeğin akrabasıysa kadının yanına gidecek olan erkek, erkeğin akrabasıdır. Erkek kardeşi olan mesela. Erkek kardeş yencenin yanına gidecek. böyle. Yani kocanın kardeşiyse veya böyle bir yakın akrabasıysa o zaman giremez mi? diye soruyorlar. Diyor ki, kar el elmel. Yani bu yakın akraba o felakettir, o ölümdür Onun hiç girmemesi lazım, onun da girmemesi lazım. Demek ki muhterem kardeşlerim, kadınların meclislerine yabancı erkekler bittiğinde erkeklerin arasına kadınlar gelmeyecek, kadın gelmeyecek, gelirse günah oluyor kapanık yerinde bir arada bulunamazlar, bulunmamadan yardım bunun bu tecrübe ediyor. Neden? İslam'ın kötülükleri meydana gelmeden önce engelleme prensibi vardır. Mesela içkiyi yasak etmesi bu prensimin gereğidir. Daha kötülük ne zaman olacak? Adam içkiyi içecek, tarhanç olacak, <gülüyor> küpenik olacak, Ondan sonra adam büyüyecek, cinayet içecek, plan. İlk başta içkiyi yasaklıyor insan. Aklı götürdüğü için, aklı başından aldığı için içkiyi yasaklıyor. Zinaya, kavgaya, yer alamaya, öldürmeye, arabayı götürüp direğe taslattırmaya önceden engel oluyor. Biz ne yapıyoruz şimdi? Biz Mira Fabrikası, Bicör Fabrikası, Ferhat Fabrikası, Rakı Fabrikası kuruyoruz millet olarak. Efendim şu kadar imal ettik, şu kadar sattık, birbirimize bu kadar para girecek. Devlet parayısını sayıyor, şu kadar para kazandım, tanıyor. Sen para kazanmadın. Sen Ankara-İstanbul yolunda, efendim filanca kaza ne sebepten oldu? Şoför Şö boştu da ondan oldu. Yaz bakalım onu, o fabrikanın zararhanesine. Bir işçi işi için beş tane kamyon parçalandı. Bir otobüs devrildi. On beş kişi öldü. Şok kadar bazılar yaz oldu. Şok kadar bilmezme. Ondan yaz. Filanca işçi için adam, falanca kimseyle kavga etti, kafasını kırdı, karabulandı. Onları yaz. Zor an halinde. Filanca gitti, öteki işte falanca çekti, pat pat pat pat. Adamı devirdi aşağıya. Kimse hasta girdi. Filanca gitti, işçi işti evine geldi, karabuğunu dövdü. Efendim çocuklara şey yaptı, yuva yıkıldı. Ken sarhoş sarhoş herif seni, her şeyin yanında diğer devamlı diyor. Çocuğu çocuğu topladı. Efendim kadın, annesinin babasının evine geçti, yuva yıkıldı. Bunlar da geldi adam, o kadar kadın, o kadar müşteriler. O zaman bir topla bakalım. Bu kadar para gelmiş ama bu kadar da milli felaket olmuş, bir olmuş. Bu kadar aileler uğramış, bu kadar şahıs sakatlanmış. Ayrıca o işlen dolayı adamın da hadi gidiyor, kare diye mahmülüyor, evetim gençlerde bulunuyor, çocuklara hastalık oluyorlar, yani, zürriyetlerine teşkil ediyor, ondan da yazmak oluyor faturaya. O zaman bu kadar kadar kendisini yapıyor. İslam'ın İslam'ın yaptığı şeydir. İslam bir şey yasaklıyor ama başından kesmiyor. Kadınların yanına, erkeklerin gelmesini yasaklıyor. E peki kocanın akrabası yakın olsa? O ölümdür diyor felaketler. O da gitmeyecek. Ama benim yakın, yakın gitmeyecek ki herhangi yani bir şey olmasın. Çünkü olursa felaket olur. Hakikaten daha büyük felaket olur. O bakımdan İslam'ın güzelliğinin bir umunesidir. Bu ki olmadan tedbir alıyor. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük tesisleri hastanelerdir. Hiç siz Ankara'da şu Efendim Gülhan'a akademisi kadar büyük bir yağ gördünüz mü? Dağ gibi de böyle bir uçan bir uca koca bir dağ gibi de Bunlar niçindir? Hastalanmış olan insanların hastalıklarını tedavi etmek için Bir de hastalanmadan insanların saati kalmasını sağlamak lazım Yani birçok tarafa gidmeyecek gibi Tavuklu Olmasını sağlamak lazım. Buna da hijyen diyorlar, hırsız sıhhat diyorlar. Efendim, e, sağlığı koruma, sağlığı koruma e, şey, tedbirleri diyor. Bizim hasta olduktan sonra tedavi aramadan ziyade çocuklarımızı hadli yetiştirmelerinin çarelerine bakmamız gerekir. Benim sigaraya karşı çıkmam neden? Benim göre mekruh olduğundan da igara hastalıkların başlangıcı olduğundan. Hiç sigara içmez, başından kesilir iş biten. Çocuğun sigara içmeyen, sağlığını koruyan bir insan olarak yetiştirdiysin, aşırı yemek yemeyen, zararlı şeyler yemeyen bir insan olarak yetiştirdiysin, rahat edersin, Gülhane Hastanesi de rahat edecek. Oraya da hasta az gider, rahat olur, nasıl tutuyorlar? Rahatı hiç bozdurmamak, önceden korumak. Sen tersten bir kumaşı almışsın, buyum olan kirletmemekle. Kirlettikten sonra lekesini çıkartmak için neke diyor? Hangi lekeci çıkartacak diye uğraş. Götürürsün lekeciye güzelim elbiseni verirsin. Getirir bakarsın ki o kolları kısalmış. Neden? O adam onu yıkadı. Küçüldü. Yani leke olduktan sonra artık onun bir daha eski haline gelmesi zor oluyor. İslam'ın güzelliğinden bir tanesi budur. Onun için bizim İslam'ın emirlerine öyle herkes önüne gelen ileri geri karşı çıkmamalı. <gülüyor> Efendim izin var. Sen benim sigarama karışma benim için. Çünkü ben bir şeyimden geliyorum da orada böyle taze taze konuşulduğu için benim de taze taze bilgiler size böyle taze taze aktarıyorum. Şu Şurika menkâmet hâdâkûm biz Sufi'yiz. Binden Bizden Binden bizden yeten ümmetler, Hristiyanlar, Yahudiler, öz aileler vesaireler, onlar Kimlilikler bizimden elak edildiler. Yani kimlilik huyundan, nefeslik huyundan helak oldular. Evvelah'ın dilbuklülü tebafilir. O kimlilik, nefeslik huyu onlara kimlilik yapmayı emret. Aman para ve kimliyelerle sakın ha yanında dursun, bak şu katanın içine koy, biriktir, doldur. Efendim hiç kimse olmadığı zaman akşamları sayarsın çil çil altınları filan böyle cimrilik tavsiye etti. Onlar da cimri oldular. Ve, ve eme rahim bir katı atı, yok atı, yok Akrabaya iyilik yapmamayı, sula-i yapmamayı emretti o cimrilik onlara. Boşver ya, şimdi ona gidip de şu kadar parayı verirsen, kasandan bu kadar para ekleyeceksin. Emel ağzım var ki, görmellikten gel, duymazlıktan gel. Sen oraya gitmek giderken bir de hediye vermek lazım gelir, efendim para vermek lazım gelir. Bak ya, onun için orada yine hediye ettiler, arsa bağlandı, bağlanır, topardilar, ettiler ve emel azım bin türlü sepetleri, milyonluk işleri yapmayı emreti bu içindeki iş, türlü kimrilik meselesi etti. Ne lazım? Ceketini verme. Ne lazım? Şu işi şöyle yapın ver, parası daha çok. Şimdi yine geldiğim bir şey taze bir şey, memleket haberi, arkadaşın birisi bir tarla almış, 5 dönüm, satmak istiyor. Kooperatifler veriyorlarmış almak için. Kooperatifin ilgilileri yönelmiş ki kaça bu? 25 milyon lira, 5 dönüm. 5 milyon, milyon dönümü 25 milyon lira. 25 milyonlara. Şimdi pazarlığa bakın bu noktadan sonra. Kooperatif ile diyorlarmış ki Sana biz 30, 30 milyon verelim. 25 milyon vermeyelim. Dikkat 25 milyonu 20'ye indirmeye çalışmıyor. 30 milyon verelim. Yalnız sen bu arzayı bize 40 milyona satmış gibi bir muamele yap. Neden oluyor bu iş? 10 milyonu kooperatif ortakları haber olmadan idareciler aralarında bölüşecekler. 40 milyonu aldık buraya diyecekler. 5 milyon sahibine fazla verilecekler ver razı olsun diye bu işi yaptırmak için. 10 milyonu kendileri alacaklar, 3-2-5 kişi aralarında bölüşecekler, zıkkınlanacaklar. Bu haramı neden yapıyorlar? İşlerindeki mekestlik duyurusundan, paraya 40'dan dolayı. Ve eski ümmetleri de, yeni ümmetleri de bu cimrilik, pintilik, piltilik, hırs, dünya hırsı, inahlara sözüyoruz. Kinah yapmayı uygun gösteriyor, emrediyor, yapıyorlar. Öyle diyor Peygamber Efendimiz. Aman sakın bu nekeçlik duygusundan, içinizdeki hırs duygusundan, pintilikten, cimrilikten kendinizi kollayın. Çünkü bu düzen edici ümmetler bununla helak oldular. O cimrilik riski kendilerine net nekeçlikler yaptırdı efendim, akrabalarla alakaları kestirdi, yapmaları gereken, içtimai münasebetleri yapmadılar, efendim, vazifelerini ihmal ettiler, fıskırtıcı, günahlı işler yaptılar. Allah hepimizi çok gövge eyle. Hepimizi harama dönüp de bakmayan, haram kazancı iten, efendim, mert kimseler Kardeşim var, atölyesi var, 15-20 kişi çalıştırıyor, Fabrikalardan iş veriyorlar kendisine. İş verenlerin hepsi diyorlarmış ki bu parçayı kaça yapardın? Bin lira bir parça yapılması farz edelim. Torla'dan hiç güzel. Sen buna iki de şu kadar adet sana yaptıracağız. İki de öyle göster. bir sana daha fazla para verelim. Yalnız bize de pay çıkart. Hepsi böyle teklif ediyor diyor. Ben de dedim ki genel müdürlerle söyle o yönetimleri değiştirsin. Hayır. Bakın Alman memurundan, genel müdürüne, idare meclisi, üyelerine kadar hepsi kırışıyorlarmış Marek, aralarında, dönüşüyorlarmış. Sadece ortakların haberi yok. İdaredeki adamlar hepsi bu işi yapıp aradan paylaşıyorlardı. Bu neden? Dinin zayıflamaktan, bu neden? Allah'tan korkmamaktan, bu neden? ara hosundan, dünya sevgisinden. Allah bizi böyle günahlı işler yapmaktan korusun, böyle yapanların şerlerinden aldatmalarından da korusun. Ne aldanalım, ne aldatalım, helal lokma yedersin Allah size, helal lokmalarla insan yetişti mi çocukları hayırlı olur, evi bereketli olur, vücudu sahatli olur, vicdanı huzurlu olur, ahirete de gittiği zaman yüzü atılır, anla açık olur. Üçüncü hadis-i şerif, اِلَّاكُمْ وَالْقُسَامَةَ اَرَّجِلُ يَكُونُ عَلَمْ زَنَائِمِ بَيْنَ النَّاسِ فَيَا اَتُجُوا minhaz-ı hâzâ ve hâz-ı hâzâ. Peygamber Efendimiz bu okuduğun sonucu buyuruyor ki, Aman sakın ha, efendim, e, taksim ettiğiniz ganimetlerden kendinize pay ayırmaktan çok sakının. O paya kusame derlermiş. Kusameyi almaktan sakının diyor. Nasıl olur ya Resulallah diyorlar. Kişi ganimetlerin taksimine vazifelenip devlet hizmeti resmi bir ver, taksim edecek ama güzel bir mal gelince karşılıklı onu kendisine ayırır. Onun nasibini, bunun hissetini kendi hizmetine geçirir. Kimse'nin haberi olmadan ama geçirir dünyada ama ahireti mahvolur. Ahireti mahvolur. Bu işte para taksimi işlerinde efendim bu çeşit oyunlar olur, oluyor olmasın diye Peygamber Efendimiz yapılmamasını tavsiye ediyor. Siz de buna benzer bir takım görevler ile karşılaşabilirsiniz. Görebildiğinde Allah'ın rızasına uygun hareket etmelisiniz. Efendim e, günahlardan sakınmalısınız, vazifenizi dürüst yapma, gayret göstermelisiniz. Hepimiz böyle dürüst kimseler olursak siz de bizim yere bitirmez. Bunların hepsi de tahmin edilirse. Sonunda dünya sevgisine dayanıyor. Yani insan dünyayı sevdiği zaman, dünyaları sevdiği zaman, parayı sevdiği zaman keşke Sarayı, efendim, Yalı'yı, efendim, Mercedes'i, bilmem, e, şunu bunu böyle çeşitli şeyleri var dünyanın aldatıcı, onlara aklını taktığı zaman günahlar istiyor, rüşvetler alıyor, haksızlıklar yapıyor. Adam tapu memuru, efendim, şu araziyi ben devlet dairelerinden şöyle şöyle geçiririm. Yalnız bana da şu kadar pay verin diyor. Her yer çürümüş yani memleketin şeyleri. idaresinde çok çürüklükler var. Her yerde buna benzer şeyler oluyor. Ama bir de güzel misal anlatayım. Sağ salim olan bir kardeşimiz var, derviş. Efendim gitmiş bir şehirde imar müdürü olmuş. Seneler önce. İmar müdürü olduğu zaman İlahiyat'ın birisi bir proje getirmiş, incelemiş, tamam, imzayı basmış, rıksat vermiş eve. eve. Eve arabayla götürmüş, indirilmiş yerinde binayı, ekmişsiz, kusursuz, yerli yerinde bir bina, imzayı çakmış, tamam. Müteahhit bunun elini ayağına ödecek gibi olmuş yani, çok sevilmiş, memnun olmuş. Ve otomobille gelerken bizim müdür bey kardeşimize, dağsın içinde çıkartmış, para veriyor artık o zamanın parasıyla yani bilanın ruhsat parasını ruhsat evrasını hemen çıkarttı diye zarfın içinde bir para vermiş hemen bizim arkadaş şöyle arabayı çekmiş diye yolun kenarına yakasına yatışmış Bir müteahhit de sormuş azıra daha fazla mı istiyor filan diye yani demiş ki Be adam Allah'tan korkmaz uçanmaz adam ben senden para istedim mi Çok efendim istemedi mi ben şimdi sen benim inşaatımı gel kontrol ettiğiniz zaman, hayır dedim mi, hayır efendim demediniz, binayı geldim şey yaptım, usulü uygun gördüm, gütlemeden imza etmedin mi, ettiniz efendim. Peki bu parayı niye veriyorsun bana? Efendim benim, siz gelmeden önce burayı sahil olmadan önce, altı aydır ben bu işin peşindeyim bir türlü imzalamıyordum, senden önceki de. Para istiyordu, fazla miktarda şey istiyordu, sen hemen çık diye yaptın ya bu benim vazifen olduğu için yaptım. Al şu zayıfı demiş. İşte demiş, siz bozuyorsunuz şeyin ahlakını. Siz ona vererek bozuyorsunuz falan yani ama yani o kadar yaygın ki bu rahatsızlık O kadar yaygın ki mutlaka idare, idarenin başına, millet dairelerine mutlaka dürüst, namuslu insanların, haramdan korkan, Allah'tan korkan insanların yerine hakim olmak lazım. Bunun için ne yapmak gerekiyorsa yapmalıcağız. Her türlü sarıtmayı yapmamız lazım. Her türlü gayreti göstermemiz lazım. Çocuklarımızı gürült yetiştirmekten, arama en uzak bir yetiştirmekten, eldeimizdeki memurların halk olarak kontrolüne varıncaya kadar, efendim, düşveti almamak kadar vermemeye de inan etmek noktasına geleceğe kadar, her noktada bunun mücadelesini vermeyi, gürült memurları. Zürüt idarecileri seçiyor mu? Memlekette demokrasi yok mu? Var. İstediğini seçme imkanı yok mu? Var. İstediğini adaya gösterme imkanı yok mu? Var. O halde memleketine sahip ol. Yüzde yüz pırıl pırıl zürüt insanları. Şimdi Dokuzköy'den kovulan insanlar bu, onlar şey. Yani bu vazgeçilmez bir şey oluyor. Bak, Peygamber Efendimiz, Peygamber ama ahiret insanı ama dünyanın kanunlarını, kaizelerini ne söylüyor. Aman, ve nimet'in takısının kendine attan payını, alma işini yapma. Aman şu haramı yeme, aman bu haramı yeme. Aman efendim, nimrelik etme diye, her şeyi Efendimiz bizlere öğretmiş. Allah Peygamber Efendimiz'in bize öğrettiği, ahlak ile ahlaklanmayı, adat ile edeplenmeyi, sünnetini kendimize baş etmeyi, onun yolunda yürümeyi, izinden ayrılmamayı nasip eylesin. Böylece şehitlerden yüksek cevap alır insan. Yüzlerce şehidin kazandığı kadar cevap alır. Öylece çok çok sevaplar almayı Rasul'imiz cümlenize takip eylesin. Bu dünyada böyle, efendim, Cemedeler Mahallesi'nde özellikle caminde böyle kutbenin altında toplandığınız gibi, Rasul'imiz Tarih gibi, ahirette de Giva İlhanc'ın altında, Peygamber Efendimiz'in tancağının altında diğer peygamberlerle, şıklıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber bizleri böylece haçlıcağımız için azabına uğramadan, cehenneme düşmeden ilk giren, bahtiyen hastalıklarla beraber cennete girmeyi nasip eylesin. Cennette de bizi böylece Peygamber Efendimizin havuzu başında birbirimize kavuştursun. Peygamber Efendimizin de mülakiye eylesin. O havuzun kenarında yüzündeki yıldızlar gibi pırıl pırıl parlayan o mübarek kupalardan doya doya havuz-ı kevserden nuş nasip Ama, yani yine de şeriatin ahkamı muhterem olduğundan ona riayet etmek sevap olduğundan öyle yapmak iyidir. Efendim, günümüzde bazıları cuma namazı kılınmaz diyor. Efendim, bir açıklama yapar mısınız? Cuma namazı bazıları dese bile her konuda herkes bazı şeyler söylüyor, biliyorsunuz. Yani dünyada her ağızdan bir laf çıkıyor. Biz büyük alim kimselere her yerde sorduk, Türkiye'nin içinde, dışında. Cuma namazı kılın, kılınır. Kılınması lazımdır, kılınmakla vebal olur. Efendim, ee, çünkü Peygamber Efendimiz Medine'ye i gelmeden önce oradaki Müslümanlar da kılıyorlardı. Henüz daha Medine, şey olmadığı halde Peygamber Efendimiz gelip de Müslümanların emrinde olmadığı halde. Almanya'daki şehirlerde kardeşlerimiz namaz kılıyorlar. Almanya Müslüman bende olmadığı halde. Müslümanlar bir araya geldi mi namaz kılınır kardeşler Müslüman kılınır. Hocalar efendim şöyledir böyledir diyorlar. Hocanın ne ise ne olduğu kendisi ait bir husustur. Peygamber Efendimiz her hocanın arkasında namaz kılmayı tavsiye etmiştir. Biz hocaların ıcığını zücüğünü araştırmakla vazifeli değiliz. Sokakta giderken ezan okumaya gideriz camide, namazı kılarız. Bu hoca kimdir, kimlerdendir, huyu nasıplardır, tahkik etmek var mı var? Akıl var, mantık var, böyle bir şey olmaz. Hüsnü zannetmek vazifemizdir. Bu hoca da Allah'ın sevgili kuludur deriz. Uydum İmam-ı Azize, Allahu Ekber deriz, namaza dururuz. Selabı bizedir. Hocanın kendisinde Allah'ın hoşuna gitmeyen bir kusur varsa vebali onundur. Cuma namazını kılın kardeşlerim. Ben üniversitede okumaktayım, burk burk için, bir durum burdu için müracaat ettim, Bu çıktı ama bir bankada hesap açmam ve paranın her ar oraya gelmesini istiyorlar. Mali durumum iyi değil, burdun almaktan vazgeçeyim yoksa efendim e, bu dediklerini yapayım mı? Bu şartlar altında yaptım. Sakal koymanın hükmü nedir? Sakal koymak efendim lazımdır, gereklidir. Sakalı kazımak haramdır. Her merkeze göre. Yani bütün merkezlerde sakalı kazımak haramdır. Kazıyanlar bir mecburiyetten kazıyorlar tabii. Kimisi talep eder, kimisi askerler, kimisi memurdur. Ama normal şartlarda haramdır. Çok. Mecburiyetten mazur olurlarsa, müdafaları Rız-ı Mahşer'de, Mahkeme-i kabul olur.